Bir foto müze programında daha birlikteyiz. Bizi Foto Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından takip edebilirsiniz. Ayrıca Spotify üzerinden geçmiş programları dinleyebilirsiniz. E, bugünkü programımıza başlamadan önce e, destekçimiz Sayın Cemal Gürsel Yamalıoğlu'na çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. E, birazdan... Kendisine telefonla bağlanacağımız değerli bir konuğumuz olacak programımızda. Serdar Darendeliler. Ee, Serdar Hatta mıyız? Evet. Merhaba. Merhaba. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, ben çok kısa kendisinden söz etmek istiyorum. Ee, Serdar Darendeliler 1997-2006 Yıllarında yayınlanan Geniş Açı Fotoğraf Sanatı Dergisi'nin yazı işleri müdürlüğünü yaptı 10 yıl boyunca. Ee, benim de severek takip ettiğim bir dergiydi ve dergi 50. sayısından sonra yayınına son verdi. Fakat bir yıl sonra Serdar Daren Geniş Açı Proje Ofisi kısaca GAPO adlı bir oluşumun içinde görüyoruz. Kendisinden kısaca bu oluşumla ilgili bilgi vermesini isteyeceğim ama asıl son projeleri olan aileyi fotoğrafla oluşturmak adlı atölye çalışması ile ilgili konuşmak istiyorum. Ee, Serdar şimdi e, sizden kısaca dinleyelim önce GAPO nedir kimler var ve neler yapar. Ee, tabii. Sizin de bahsettiğiniz gibi Geniş Eçi Fotoğraf Sanatı Dergisi'ni 2006 yılında sona erdirdikten sonra e, Refik Akgüz ile beraber 2007 yılında Geniş Eçi Proje Ofisi olarak devam etme kararı aldık. Hı -hı. Ee, bir yayın çıkarmak yerine bu sefer fotoğrafın başka alanlarında yine editör, kreatör, e, organizasyon e, yapacak kişiler olarak... Etkinlikler yapmak istiyorduk çünkü. Çok Dergi güzel. zamanında buna çok e, vaktimiz de olmuyordu. Çok bir ekonomik gücümüz de olmuyordu bunu yapmak için. Hı hı. O yüzden dergiyi sonlandırdıktan sonra böyle bir karar aldık. genç Açık Proje olarak devam etme yolunda. Refikalk bizle beraber tekrar edeyim. Hı hı. E, 2007 yılından beri de e, farklı projeler yapıyoruz. Kusa dönemli, uzun dönemli eğitim çalışmaları e, yurt içi ve yurt dışından kültür sanat kurumları ya da eğitim kurumlarıyla birlikte kimi zaman uzun dönemli atölyeler içinde genelde ve çoğunlukla aslında üretime odaklı katılımcılarla beraber tartıştığımız yeni projeler geliştirdikleri, bunların en sonunda bir sergi, bir kitap ya da farklı formatlarda izleyicilerle buluştuğu, programlar tasarlayıp bunları hayata geçirmeye çalışıyoruz. Genç Açı Proje Ofisi olarak. Kimi zaman kendimiz eğitimler veriyoruz. Kimi zaman başkalarını davet ediyoruz içinden ya da yurt dışından bu eğitimleri yapmaları ya da yürütücü olarak çalışmaları için. Hı hı. Kimi zaman bize başka yerlerden teklif geliyor. Böyle bir fikrimiz var. Bunu hayata geçirmek konusunda beraber çalışabiliriz diye. Çok güzel. Diye. Hı hı. Onlarla çalışıyoruz ve değişik şeye göre, kontekste göre değişen genelde ama dediğim gibi böyle işte editörlük ve küratörlük yaptığımız işin finansal boyutunu da yani fon arayışlarını da yaptığımız ama aynı zamanda bir yapı aslında gençlik projesi. Proje Ofisi. Hı hı. Hmm. Büyük de bir boşluğu dolduruyor aslında Türkiye'de. Yani sanırım hani fotoğraf alanında bizim gibi çalışan belki çok fazla böyle küçük oluşumlar yok. Genelde güncel sanat alanında tabii ki birçok inisiyatif var ama biz genelde sadece fotoğraf odaklı gibi çalışıyoruz daha çok. Sanırım çok fazla yok. Evet. Ee, o zaman Refik Akyüz ile birliktesiniz. Sadece kapıyı oluşturan yapıda ikiniz Lokomatik evet, yani Geniş Açı Dergisi'ni de aslında beraber çıkarıyoruz. Biz Boğaziçi biliyorum. Üniversitesi Fotoğraf Kulübü'nde hı hı. başlayan bir oluşumdu Geniş Açı Dergisi. Hı hı. Tabii başka hı hı. arkadaşlarımız da vardı ama işte, so, ıı, biz bunu bir şekilde iş edindik mezun olduktan sonra da ıı, Refik Genel Yen Yönetmenliğim, ben de yazı işleri müdürlüğünü hı hı. ve işte bütün diğer işlerini beraber yürütüyorduk dergi bittikten sonra da ikimiz beraber devam ettirme kararı aldık proje ofisine harika, harika iyi yaptınız Şimdi son proje yakın zamanda tamamlandı hı hı. aileyi fotoğrafla oluşturmak Yani GAPO ve SALT işbirliğiyle düzenlenen bir atölyeydi bu ve üretilen işler de 16 Şubat'ta Ankara'da sergilendi şimdi birkaç soruyu arka arkaya soracağım Ee, bu atölye çalışmasının fikri nasıl ortaya çıktı? Bu, bunu merak ediyorum. İlgi nasıldı? Evet. Ve bu çalışmadan sizin beklentileriniz nelerdi? Ee, ve sonuçları nasıl değerlendiriyorsunuz? Biraz uzun oldu ama. Olsun. Tamam. Yanıtlamaya çalışayım. Tamam. Ee, biz yaklaşık 6 senedir e, SALT'la birlikte fotoğraf e, programları... Yapmaya çalışıyoruz. Hı hı. Daha çok böyle tartışma ve aynı zamanda üretim odaklı fotoğraf programları. Kimi zaman İstanbul'da, kimi zaman Ankara'da gerçekleşiyor bunlar. Hı hı. Ee, çeşitli başlıklar altında e, konuklar davet ediyoruz bazen fotoğrafçılar yurt dışından. Onlar belli bir sürede e, atölye gerçekleştiriyorlar ve üretimde bulunuyor yine katılımcılar. Bazen de e, Saltın ilgi alanları ve bizim ilgi alanlarımızın kesiştiği noktalarda ya da Saltın o anda var olan sergilerine paralel bir şekilde programlar geliştirmeye çalışıyoruz. Aile fotoğrafla oluşturmak atölyesi de e, ilk önce Salt Galata ve Salt Beyoğlu'nda açılan Nur Koçan Mutluluk resimlerimiz sergisi paralelinde geliştirdiğimiz bir program oldu. <gülüyor> Nur Koçan e, sergide kendi aile albümlerinden Albümlerindeki fotoğraflardan yola çıkarak yaptığı e, resimler var. Foto gerçekçi resimler. Bizim de uzun bir dönemdir bu anı fotoğrafları, aile fotoğrafları, aile albümleri hep kafamızı kocalayan bir şeydi. Bunu da fırsat bilip e, Nur Koçak'ın çalışmalarını aile albümlerini üzerine bir e, atölye yapma fikri geliştirdik. Çok güzel. E, Salt'la beraber. Aslında bu buradan çıktı Proje ortaya. Proje Hı hı e, Sergi İstanbul'dan sonra Ocak ayında da Ankara'ya e, gitmesi söz konusu olduğunda bu atölyeyi Ankara'da yapalım dedik. Çünkü uzun zamandır Ankara'da bir şey yapmamıştık. birlikte. O yüzden serginin Ankara'daki açılışına paralel e, bir şekilde aynı tarihlerde hemen hemen başlayan ve sergi sürecinde devam eden bir e, atölye e, geliştirdik. Torun ev sahipliğinde Ankara'daki e, ...kanatçı inisiyatiflerinden... ...Talunay'a sahipliğinde Harika. gerçekleşti. İlgi ha. nasıldı? Yani katılmak isteyenlerin... ...ilgisini ben merak ediyorum. Yani, e sergiye e izleyicileri... ...değil de... ...bu atölyeye katılmak isteyenlerdeki ilgi nasıldı? E i̇lgi vardı... Hı -hı. E Yani çok yoğun bir ilgi ya da çok az bir ilgi diyemem. Her zamanki gibi böyle ortalama bir ilgi oluyor zaten atölyelere. Hı hı. E, tabii bu biraz spesifik bir konu olduğu için biraz o konuyla ilgilenen kişiler daha çok e, başvuruyorlar. E, ama Ankara'da genelde ilgi daha yüksek oluyor. Öyle mi? E, evet İstanbul'a hmm. göre. Allah'ım. E, şimdi kaç başvuru olduğunu açıkçası hatırlamıyorum ama toplam 10 11 katılımcı belirledik biz başvurular arasından. Başvurularda da zaten işte bir açıklama metnimiz oluyor zaten ve ona göre hem bir portfolyo yolluyorlar biz hem de neden bu atölyeye katılmak istiyorlar. Onu belirten demek şey istiyoruz, metin istiyoruz. Kend yani birebir tanımadığımız için onlar hakkında biraz bilgi edinelim ve neden katılmak istediklerini öğrenelim diye ve ona göre bir seçim yapmaya çalışıyoruz. İşte bu ilgilenen kişiler arasından da 10-11 kişiyi belirledik. Hı hı. Bu o atölyenin daha önce yaptığımız atölyelerden şöyle bir farkı vardı aslında. Bir önceki atölyede de bu yöntemi denemiştik. İstanbul Ansiklopedisini fotoğrafta yorumlamak atölyesinde Mayısta 2019'da İstanbul'da yaptığımız bir atölyeydi o da. Evet. Bu sefer yürütücü olarak üçer kişiyle üç yürütücüyle çalıştık. Her yürütücü 3 ya da 4 kişiyle beraber çalıştı. Yani toplamda hmm. tek bir yürütücü 12 ya da 10 kişiyle beraber çalışmak yerine herkes daha ufak gruplar halinde çalışıp ama yine aralarında paslaştıkları bir e, model geliştirmiştik. Bu Ankara'da da bunu devam ettirmek istedik. Ama farklı olarak sadece m, fotoğraf alanından yürütücüler değil başka sanat dallarından da yürütücüler e, olması fikri vardı. Ee, bir e, yazar e, Pelin Buzluk Hı -hı. ve bir ressam Gökün Baltacı ve de fotoğrafçı Cemil Batır Gökçer e, yürütücülerimiz oldu burada böyle farklı sanat dallarının da birbirini beslemesi aslında hani görsel sanatlarla ilgilenmeyen ya da direkt onunla ilgili olmayan edebiyat alanından bir kişinin Fotoğrafla ilgili katılımcılar nasıl çalışacağını görmek ve onlar arasında nasıl diyaloglar olacağını görmek de bize ilginç gelmişti. Çok Farklı etkiyi olabileceğini düşünmüştük açıkçası ve bunu da gerçekleştiğini gördük aslında. Çünkü ne Pelin Buzlu ne de Gülcan Dağtacının tabi ki ana şeyleri fotoğraf değil ana sanat dalları. Hani şekilde ilgileniyorlar tabii ki takip ediyorlar Şüphesiz. ama o yüzden farklı böyle e, tartışmalar ve etkileşimler oldu katılımcılarla aralarında ve tabii Cemil Batır Gökçe'nin de e, onlara destek vermesi gerekli yerlerde onların katılımcılarla beraber çalışması bu şeyi güçlendirdi. Diyaloğu güçlendirdi. Şüphesiz. Beklentimiz neydi? Biraz ondan bahsedebilirim. E Açıkçası biraz bu e, aile kavramı Aile fotoğraflarıyla nasıl oluşturuluyor, Rum peşine düşmek istedik biraz açıkçası bu atölye sürecinde. O yüzden de atölyenin başlangıcında herkesin katılımına açık, sadece katılımcıların, katılımcıların katılımına açık olmayan bir sunumlar olan bir gün vardı. Hacettepe Üniversitesi Kültürler Arası İletişim Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Gülsüm Depeli Aile İmgesi Tarihsel Bakış isimli bir sunum yaptı. Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Görse İletişim Tasarımı Ana Sanat Dalı Öğretim Üyesi Gülbin Özdamar Akarşay Vernaküler ve etnografik bir hazine olarak aile albümleri üzerine bir sunum yaptı. Çok Son olarak da Başkent Üniversitesi İletişim Tasarımı Programı Araştırma Görevlisi Naz Önem E, fotoğrafla hatırlama ve unutma, aile albümü, kişisel arşivler, buluntumu efemera üzerine e, sunumlar gerçekleştirdi. De, bu üç e, sunumda konuyu hep böyle farklı yerlerinden ele alan, biri daha sosyolojik bir açıdan ele alan, biri daha etnografik bir öğe olarak e, ele alan, e, en sonunda da işte daha çok örnekler üzerinden giden farklı sunumlar oldu. Bunlar biraz işte hem katılımcıların hem de bu konuya ilgi duyup, o oturumlara gelen e, izleyicilerin kafasında bu aile fotoğraflarıyla aile imgesi nasıl oluşturuluyor? Bunların birbirine etkisi nedir? Biraz bunları kafalarını karıştırmak açıkçası ve o fikirlerini deşmekti. Ve de. onunla da biraz e, faydalı olduğunu e, düşünüyoruz. Baş, başlangıçta böyle bir hı hı. E, açık sunumlar yapıyor olmanın. Çok güzel. E, Dediğim gibi bu beklenti işte e, aile... ...albümlerinde bir araya getiren aile fotoğrafları aileyi nasıl bir arada tutuyor? Ya da aile hı hı. fotoğrafları aracılığıyla aile geçmişi gelecek nesillere nasıl, nasıl aktarılıyor? Ve al, aile... algılanıyor da belki de burada değil evet. mi? Evet, yani aile algısı nasıl oluşuyor? O bellek hı hı. fotoğraflar aracılığıyla nasıl aktarılıyor nesilden nesile? Hı hı. Aile kavramını nasıl tanımlıyoruz? Fotoğraf burada çok belirleyici bir rol oynuyor çünkü aslında... Şimdi evet. Fotoğrafın işte bulunmasıyla endüstrileşme, işte daha büyük ailelerden küçük ailelere geçmek ve aile fotoğraflarının çekilmeye başlaması ve bunların aktarılması nesillerse çok yakın dönemler birbiriyle. Çok şey bir ilişkisi var. Drift bir ilişkileri var aslında. Hı hı. Biraz bunları düşünmeden istedik katılımcıların. Evet. Ve bu yürütücülerle yaptıkları tartışmalar süresince de yaklaşık Beş haftalık bir atölyeydi bu. Hı hı. Arada birkaç haftalık üretime yönelik boşluklar olan ve projeler geliştirdiler bu atölye sürecinde. Çok güzel. Şimdi tabii yaklaşık 11 kişi mi katıldı demiştik. Hı hı, evet. Ee, tabii burada süre kısıtımızdan dolayı hepsine değinmek söz konusu değil ama... Benim de ilgimi çeken bunlar içinde e, ilgimi çeken birkaç tanesi var. Hı hı. E, daha önceden telefonla seninle görüştüğümüzde e, şunu da belirtmiştim. E, aile fotoğrafların hakikaten çok önemsiyorum. Çünkü kişisel tarih yazımında çok önemli olduğunu biliyoruz, herkes biliyor. Hı. Ama hani bu sadece bir kişisel tarih değil, aslında bir kişinin dahil olduğu toplum, işte grubun da tarihçesi. Bu bakımdan aile albümleri çok çok önemli. Bu konuyu daha sonradan tekrar tekrar değineceğim. Ama sizin çalışmalarda, yani bu atölyenin sonucunda... ...benim de çok hoşuma giden... ...daha farklı yaklaşımlar da ortaya çıkıyor. Yani sadece bir tarih yazım, kişisel tarih yazımı ile ilgili değil. Bunlardan mesela... Ee, İnan Özer'in bir çalışması dikkatimi çekti. İnan Özer, Flastorgia adlı çalışmasında uzaktaki ailesinin fotoğraflarını karanlık odada basarken, bu fotoğraflar hem uzakta olmanın yarattığı gerilim ve duygularla yüzleşmesini sağlıyor, hem de onu yaşadıkları o ana götürüyor. Hem de uzak mesafelerdeki ailesini de yakınına taşıyor. Yani fotoğrafın bunca üstlendiği rol, hani beni çok o anlamda çok etkiliyor. Yani e, fotoğraftaki suretler, temsil ettiği kişilerin yerine geçerek yaşanan özlemi bir nefs olsun dindiriyor. Ve tabii fotoğrafın belge niteliğini, temsil gücünü gözlemlediğimizde bir çalışma bu aynı zamanda. Ee, ve kendisiyle ilgili de bir yüzleşme yaşıyor. Duygularıyla, içinde bulunduğu durumla. Ee, siz ne düşünüyorsunuz? Yani evet, sizin de dediğiniz gibi, yani özetlediğiniz gibi aslında. E eşi ve çocukları, oğlu ve kızı bir süredir Japonya'da Okinawa Adası'nda yaşıyorlar. Hı hı. E eşinin eğitimi nedeniyle. Ve kendisi de yani yarı zamanlı olarak ya da böyle 2-3 ayda bir belli bir süreninle gidip onlarla vakit geçirebiliyor Japonya'ya e, Okinawa'ya gittiği dönemlerde de onların fotoğraflarını çekiyor daha sonra Türkiye'ye Ankara'ya döndüğü zaman da kendi karanlık odasında bu fotoğrafları e, işte geliştirip basıp e, bir şekilde o aileyi bir arada tutmak onlara olan özlemini e, gidermek fotoğraf bir aracı oluyor onun için yani <Gülüyor> Bu atölye bağlamında da e, or, Japonya'da daha önceden çektiği fotoğraflardan bir seçki yapıp onları işte karanlık odada yine o e, bir süreçten geçip fotoğrafları e, geliştirdiği ve bastığı. Daha sonra onları da onları bir karanlık oda or, ortamıymışçasına e, sunduğu bir e, sunum gerçekleştirdi. Hı -hı. Bir yani çok uzaklarda bayağı uzun bir mesafede ayrı coğrafyalarda yaşamanın getirdiği bir şey var tabii özlem ve gerilim var dediğimiz gibi onu bir nebze de fotoğraf aracılığıyla azaltmaya çalışıyor. Hı -hı. İşte bu fotoğrafları bastıkça İşte jet tarafından fotoğraflarını çekip onları çocuklara gönderiyor. Çünkü onlar da genelde şey analog çalıştığı için o anda zaten görmüyorlar fotoğrafları çekilirken. Evet. Hani karanlık bastıkça onlara gönderiyor. Öyle bir ilişki yani bir o sosyal ağ sürekli devam ediyor aralarında. Evet. Bu şekilde. Fotoğrafın bu anlamda yüklendiği görev e, tabii çok dikkat çekici. Evet. Yine eee Çalışmalar içinde Özlem Dengiz Uğur'un çalışması da çok ilgimi çekti. Deve tabanının tanıklığı diye bir çalışmaydı. Aile albümlerinde anne ve babasının nişan fotoğraflarına yoğunlaşıyor. Ve bir şey dikkatini çekiyor. Deve tabanı bitkisi. Ee, üzerinden 50 yıl geçmesine rağmen hala evde bulunan deve tabanı bitkisinin o zamanda çekilmiş pek çok fotoğraf karesinde yer aldığını hatta bunun bilinçli bir çabayla böyle olduğunu fark ediyor. Hakikaten de deve tabanı ve kavuçuk gibi bitkiler eskiden birçok evde vardı. Bizde de vardı. Hı hı. Şimdi Özlem Dengiz Uğur aile albümündeki özel anlara tanıklık eden bu deve tabanınını. E, ...tanıklık ettiği o çekimlerden yansıyanları, arka planda kalanları ve aile kavramını yeniden düşünüyor... ...ve yeni kavramlar üzerinden işlerini oluşturuyor. E, hakikaten e, fotoğraf belgesel yanıyla e, özel zamanlarımızı ve özel olayları da belgeliyor. E, özel olmasına da gerek yok aslında, her anı ve her şeyi bel, belgeliyor ve o ana tanıklık ediyor... Yani tıpkı o ana tanıklık eden pek çok kişi gibi ve deve tabanı özelinde fotoğrafa yansıyan diğer nesneler gibi. Ama fotoğraf e, oradaki kişilerden veya nesnelerden çok daha fazlasını günümüze taşıyor. E, çünkü insanlarda yaşanmış bir anın aktarılması aslında hafızanın gücü oranında mümkün oluyor. Oysa fotoğraf oradakilerin bile fark etmediği detayları kayıt altına tutuyor. Ve fotoğraf unutmuyor. Bu bağlamda fotoğrafın belge değeri güçlü bir şekilde ortaya konmuş bence de. Ee, siz ne diyorsunuz bu çalışma ile ilgili? Sizlerin siz evet, çeken... de özetlediğiniz gibi aile albümlerindeki nişan fotoğrafında böyle fotoğrafların hep böyle bir deve tabanının etrafında çekilmesi dikkatini çekiyor. <gülüyor> Çok doğru. Özden dengeli olurum. Daha sonra biraz daha böyle albümlere daldıkça o deve tabanının ...farklı fotoğraflarda tekrar tekrar ortaya çıktığını görüyor. Yani ev belki değişiyor, odalar değişiyor... ...hani bir yerden bir yere taşınmış oluyor... <gülüyor> ...vesaire. E, ama o devlet tabanının etrafında toplanma... ...ya da hep o devlet abanının bir kenarda bir şekilde fotoğrafa... ...dahil olarak tanıklık ediyor aslında o olaylara... ...bir araya gelmesini ailenin. O dikkatini çektiği için... ...böyle bir çalışma e, yapmayı düşündü. E, özlem e, ve... En sonunda da bu albümlerden bulduğu fotoğrafları yaklaşık 1968'den 2014 yılına kadar olan bir süreçteki Deve tabanının olduğu işte özel anları genelde belgeleyen fotoğrafları o evin orijinal bir perdesi üzerine dikti yeşiliklerle Hem fotoğraflar arasında bir bağ kurmak ailenin. Üyeleri arasında bir bağ kuruyor gibi, hmm. ee, bir geniş ve büyük bir devre tabanı imgesi yarattı aslında, ee, Çok hoş. şeyle birlikte. O yeşil iplerle fotoğrafları perdeye dikerek ve birbiriyle bağlayarak. Ee, i̇şin ilginç yanı. Çalıştığımız mekanda da, yani torunda da bir deve tabanı vardı. Oh çok iyi. Ee, Gördüm. Yani ya. o, onu da işin ya da en sonundaki sunumun bir parçası haline getirdi. Süper. Ee, o yeşil ipler en sonunda deve tabanına dolanarak sonlanıyorlardı Öyle Kesinlikle. bir enstalasyon yarattı orada da. İşte hem e, aile albimlerindeki fotoğraflar, hem evdeki orijinal perde, hem de çalıştığımız mekandaki o deve tabanı bitkisini bir şekilde bir araya getiren e, ve o Anıların birbirinin içine geçmesi Kişilerin birbiriyle bağlantısı O kadar uzun bir süre içerisinde bile olsa Hala ödevi tabanının yaşıyor olması <gülüyor> Belki küçülerek belki çoğalarak Bütün bunlar etrafında dolaşan bir iş üretti Çok çok hoşuma gitti Bu şeyi projeyi okurken bir de şey geldi aklıma Koleksiyon yapıyorum ve bütün koleksiyonerler kendi koleksiyon parçalarına bakarken şunu fark ederler bu aramızda konuştuğumuzda bir şey mesela tek bir fotoğraf diyelim fotoğraf koleksiyonundan bahsediyorsak bir şeyler söyler yani bir şeyler okuyabiliriz bir şeyler çıkartabiliriz ama aynı döneme ait ya da aynı grup altında oluşturacağımız fotoğraflara baktığımızda Bu sefer hepsi farklı bir şey yani şöyle söylenen şeylerde bir ortak noktalar çıkartabilir. Tıpkı buradaki deve tabanı onda olduğu gibi. Yani eğer bu fotoğraflara alıcı göze bakmasaydı o deve tabanı belki onun dikkatini çekmeyecekti. Ama şimdi belki de dönüp pek çok aile e, e, kendi nişan fotoğraflarına baktıklarında... E, Dev tabanı gibi, özellikle düzenlenmiş pek çok şeyi görebilirler. Yani bu, bunlar aslında ortak hafızalar, ortak e, refleksler. Ya bunu fark ediyorsunuz bir müddet sonra. Ee, evet, yani çok e, o aileye özgü fotoğraflar aslında, ama hepimizin ya da en azından bu coğrafyadaki çoğu ailenin ortak belliğine de Aynen. göndermeler yapılan fotoğraflar aslında. Yani o deve tabanı birçoğumuzun evinde vardı evet. sizin dediğiniz gibi ya da işte bir couch ve o bir şekilde böyle evin en en önem verilen yerinde ya da fotoğraf çekilirken illa etrafında bulunduğumuz bir yerde bulunuyordu. Yani çok özel o aileye ait anılar belki ama sanki hepimizin anı, anılarıymış gibi o evet. şeyi sahiplenebiliyoruz o fotoğrafları sahiplenip ondan ...bir fikir... ...ya da bir duygu... ...duygu geçebiliyor bize de... O ...onun için işte aile albümlerini... ...çok önemsiyorum, evet. bireysel tarih... ...diyoruz ama aslında... ...işte toplumsal bir tarihin de bir parçası... ...puzzle'ın bir parçası olması evet. nedeniyle... ...çok çok önemli... ...biraz daha vaktimiz var... ...son olarak da... ...Umut Kambak var... Onun da e, işi en dikkatimi çekenlerden birisi aile fotoğraflarına baktığında e, Umut Kambak temas olayını fark etmiş ve bu temasın e, eller yoluyla görünür olduğunu e, tespit etmiş. Ve e, elini yanındaki omzuna koymak, el ele tutuşmak yani bir ilişki biçimi olarak e, karşımıza çıkıyor ve E, hakikaten de eller özellikle sanatçıların çok iyi bildiği konulardan. Portre resminde, portre fotoğraflarında ve hatta heykelde bu organın önemi çok çok büyük. Ellerin duruşu veya el işaretleri toplumdan topluma değişebilir ama... ...tüm dünyada herkese bir şeyler söyler ve bir şeyler anlatır eller. E, burada Umut Kambak da aile fotoğraflarına bakarak aile üyelerinin... ...ilişkilerini bunlar üzerinden değerlendirmiş. Şimdi e, bana işaretler geliyor oradan. Artık sonlandırmamız gerekiyormuş. Ben de e, zamanı çok toparlayamadım. E, Serdar sizden de bu konuyla ilgili ya da bu atölyeyle ilgili e, son sözlerinizi alabilir miyim? Tabii. Umut'un işinde çok kısacık bahsedeyim. O, sizin de bahsettiğiniz gibi bu temas ve eller meselesinden aslında... Aile albümlerindeki çocuklara odaklanıyor. Çocukların bir şekilde fotoğraftan aslında fotoğraf çektirmekten çok da memnun olmadıklarını, hı hı. biraz zoraki o şekilde tutulduklarını, işte eller tutuyor onları bir şekilde sabitliyor fotoğrafın içinde. Onlara odaklanan bir iş yaptı. Bir videoydu bu. İlk önce çocukları görüyoruz, fotoğraftan kesilmiş daha sonra bütün aile albümünü gördüğümüz böyle fotoğraf serisinde bir fotoğraflar serisine oluşan bir video gerçekleştirdi. Hı hı. Yani diğer katılımcılarda işte ya kendi aile arzimlerinden yola çıkıp demin bahsettiğimiz özlemek gibi ya da sahaflardan buldukları eski hı hı. fotoğraflardan yola çıkarak yaptıkları ya da işte inan gibi şu anda çektikleri kendi aile fotoğraflarından bir dünya oluşturdukları farklı farklı evet. işler gerçekleştirdiler burada. Evet. Yani Fotoğrafı farklı nasıl yorumlayabiliriz üzerine bir düşünme Hı -hı. fırsatı oluşturdu bize atölye. Ve yürütücülerin de buna tabii ki katkılarıyla yani işte edebiyat, resim ve fotoğraf falanından gelen üç yürütücünün katkıları ile birlikte. Evet. Tabii bir de şöyle bir şey var. Yürütücüler de iş üretiyorlar bu atölyelerde. İşin bir iş Yani Hı -hı. güzel yanında o bizim için. Evet. Sadece yürütmekte kalmayı kendileri de bir iş üretiyorlar. Harika. O da öyle bir artısı bu atölyenin. Harika, çok teşekkür ediyorum. Eller kollar burada hızlanmaya başladı. <gülüyor> e, ne güzel konuştuk. E, beni kırmadınız, kabul ettiniz. Rica e, çok benim için keyifli bir program oldu. Çok çok teşekkür ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Sağ olun, değerli konuklar, iyi günler. Foto Müze. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölüm. Açık Radyo program destekçisi olun